Her şey beklenen o misafir içindi. Dünyamız çok uzun bir süreçten geçerek beklenen konuk için hazırlandı. Güneşin etrafındaki yörüngesine yerleştirildi. Hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında dönüyordu. Kendi çevresindeki ve Güneş'in çevresindeki dönüş hızı tam konuklarının yaşamasını sağlayacak biçimdeydi. Kendi etrafında dönüşü, gece ve gündüzü, güneşin etrafında dönüşü, mevsimlerin oluşmasını sağlayacaktı. Her şey bir düzen içindeydi. Güneş'e olan uzaklığı da ölçülüydü. Çok yakın olsaydı, üzerindeki her şey yanıp bir anda kül olabilirdi. Çok uzak olsaydı, bu defada donabilirdi. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tam koruma sağlayan bir atmosferle kuşatıldı. Çünkü beklenen o misafir değerliydi. Beklenen konuğun geçici olan bu hayatındaki konağı tamamlanmıştı. Öylesine güzelliklerle donatılmıştı ki bunları sayıp dökmeye Allah Teala'dan başka kimsenin gücü yetmezdi. Gelecek olan o misafirin ihtiyaçlarını karşılayacak her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, hiçbir eksik bırakılmamıştı. Her şey hazırdı artık ve nihayet o an geldi, çattı. Beklenen konuk yaratıldı ve bu güzel konağına indirildi. O dış görünüşüyle çok güzeldi. Diğer canlılardan farklıydı. Aklı ve iradesi vardı. Allah Teala bu konuğa çok değer veriyordu. Çünkü onu çok seviyordu. Şu evrenin tek yaratıcısı vardır. O da Allah'tır. Allah vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Allah evreni, gezegenleri, yıldızları, ayı ve bilemediğimiz her şeyi yarattı. Hayat verdi her şeye. Allah dünyayı bizim için yarattı. Onu dağlar, ovalar, denizler ve ırmaklarla donattı. Rüzgarı, toprağı, suyu ve havayı yarattı. Işığı, rengi birbirinden ayrı onca sesi yarattı. Bütün canlıları, bitkileri, kuşları, böcekleri ve çiçekleri bizim için yarattı. Ormanda çeşit çeşit meyveli, meyvesiz ağaçları yarattı. Birbirinden farklı kokuda, farklı renkte binlerce çiçeği, bitki yarattı. Karıncadan, file kadar bütün hayvanları yarattı. Kimini ayaksız, kimini dört ayaklı, kimini çok ayaklı yarattı. Kuşlara uçması için kanat verdi. Balıklara yüzmesi için yüzgeç verdi. Küçücük arılara bal yapmasını öğretti. Dünyada ne yaratılması gerekiyorsa... Hepsini yarattı. Şimdi düşünelim hep beraber. Şu güneş binlerce yıldır doğuyor ve batıyor. Her sabah bizim için doğuyor güneş. Sabah bizim için oluyor. Fark edemesek de ırmaklar bizim için akıyor. Çiçekler her bahar bizim için açıyor. Bütün bunların Hepsi fark edemiyoruz ama bizim için. Çünkü Allah bizi çok seviyor. Bizi sevdiği için bize bu kadar çok değer veren Allah'a ne kadar teşekkür etsek az. Bitkiler türlü türlü, hayvanlar çeşit çeşit, çiçekler rengarenk, meyveler tat tat, Hepsinin ayrı bir güzelliği, ayrı bir özelliği var. Şöyle biraz düşünürsek, dünyanın güzelliklerini kavramaya güç yetiremeyeceğimizi anlarız. Dünya çok daha kapsamlı, ayrıntılı. Bu kadar güzel bir dünya, ondan daha da güzel bir varlığın hizmetine sunuldu. Çünkü Allah, insanı, varlıkların en güzeli, ve en üstünü olarak yarattı. Bizi yoktan var eden, bize el, ayak, göz, kulak veren, bize bir anne ve babadan yaratan Allah'a inanırız. Çünkü O vardır ve birdir. Her şeyi tek başına, hiç kimsenin yardımını almadan, ihtiyaç duymadan yaratmıştır. Doğmamış, ve onu kimse doğurmamıştır. Çocuğu yoktur. Zaten buna da ihtiyacı yoktur. Biz Allah'ın varlığını ve birliğini yardımcısı olmadığını, ol dediği zaman her istediğinin olduğunu Peygamberimizden ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Hepimiz... Yolcuyuz. Yaşlarımız, cinsiyetimiz, oturduğumuz yerler, yediklerimiz ve giydiklerimiz değişik olsa da. Ama hepimiz yolcuyuz. Dünyaya gelmek, çıkılan bu yolculuğun ilk adımı. İnsan adım adım yaşar hayatını. Adım adım büyür, gelişir ve yaşlanır. Gün gelir, ölür. Bazen bu, Gencecik yaşında gelir insana. O veya bu şekilde her yolcu bu yolculuğunu tamamlar ve dünyadan ayrılır. Lakin diğer canlılardan farklı olarak Allah Teala'nın ona verdiği akılla hayatına yön verir. Dünyada diğer canlılardan farklıdır insan. Bununla beraber, insan sahip olduğu akla rağmen dünyada başıboş bırakılmamıştır. İnsan, dünyadaki bu yolculuğunda sadece aklının rehberliğinde mutluluğa ulaşamaz. Onun için mutlaka bir yol gösterene ihtiyaç vardır. İnsan yolcudur demiştik ya, yolu bilmesi için bu yolu anlatan bir rehber lazım. Bu dünya, İnsanlar için aynı zamanda bir sınav yeri. İşte dünya hayatında doğru yolu gösterenler olduğu gibi, bir de doğru yoldan saptıranlar da olacaktır ve vardır. Allah'ın emirlerine karşı gelen şeytan, insanları sürekli aldatmaya çalışır. Şeytan, insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını engellemek için olmadık hilelere başvurur. İnsanların akıllarını çelerek, kötülükleri güzel gösterir ve onları doğru yoldan ayırarak, kötü işler yapmaya özendirir. Buna karşılık Allah, insanları çok sevdiği ve onların kötülüklerden uzak kalmasını istediği için peygamberler gönderir. Peygamberler de mutluluk yolu olan Allah'ın dinini insanlara öğretir. Eğer insanlar peygamberlerin öğütlerine uyarlarsa, daha mutlu bir şekilde yaşar, şeytanın hilelerine kanarlarsa, hem bu dünyada ve öteki dünya hayatı olan ahirette çok üzülürler. Evet, Allah bizi ve bu güzel dünyayı boşu boşuna yaratmadı. İnsanlara bir takım sorumluluklar yükledi. Her şey. Bu dünya, canlılar ve hayatımız bize emanet edildi. Allah Teala bizlere sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için akıl, düşünme ve konuşma yeteneği verdi. Çok daha huzurlu, yaşanabilir bir dünyada hayat sürmek için adalet ve merhamet duygusunu verdi. Şöyle düşünürsek, Dünyada tıpkı bizim gibi can taşıyan o kadar çok varlık var ki. Çayır çimenin, kurdun kuşun, börtü böceğin, türlü türlü bitkilerin, rengarenk çiçeklerin de bir hayatı var. Bizim hayatımıza benzemese de onların hayatı da bir hayat, canları da bir can. İşte bizler, Can taşıyan hiçbir varlığı incitmemeye özen gösteririz. Çünkü onlar da kendi canımız gibi bize emanettir. Bizim için yaratılmış olan diğer canlılardan şu kainatın doğal dengesini bozmadan Rabbimizin koyduğu ölçülere göre yararlanmalıyız. Bizi en iyi tanıyan yaratandır. O bizi sever. Biz de onu ve onun yarattıklarını severiz. Ne yaparsak mutlu, ne yaparsak mutsuz olacağımızı en iyi o bilir. Dünyada bizim mutsuz olmamızı istemez. Kötülük ve çirkinliklerden korunmamız, daha mutlu, daha huzurlu yaşamamız için bize peygamberler göndermiştir. Peygamberler bizim gibi birer insandır. Yerler, içerler, uyurlar ve bir gün ölürler. Ancak Allah onları insanların arasından seçer, görünüş itibariyle yaşayış olarak evet insandırlar ama bizim gibi değillerdir. Onları özel olarak korur Allah, eğitir ve yetiştirir. Onlar erdemli, çalışkan, doğru sözlü, güvenilir insanlardır. Bize Allah'ın dinini öğretirler. Din, bizim mutlu olmamızı sağlayacak bir hayat bilgisi demek. İnsanın önce onu var eden yaratıcısıyla, sonra kendisi ve çevresiyle uyum içinde olabildiğince mutlu bir şekilde yaşamasının yolunu din gösterir. Peygamberler geldi demiştik. Evet, Allah Celle Celaluhu insanlara peygamberleri gönderdi. Onları yalnız bırakmadı. Hz. Adem hem ilk insan hem ilk peygamber. Yani bütün insanların atası. Herkes Hazreti Adem'in soyundan geldi. Hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Bunun için de insana Ademoğlu da denir. Adem aleyhisselamdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar birçok peygamber gelmiştir. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Biz Müslümanız ve peygamberlerin hepsine inanırız. Bütün peygamberleri kendi peygamberimiz gibi sever, sayarız. Çünkü onları da Allah göndermiştir. Hepsi de insanlara aynı doğruları anlatmıştır. Onların görevi insanlara doğru yolunu göstermektir. İnsanlar tarih boyunca kendilerine öğretilen dini zamanla değiştirdiler. Buna tahrif etmek de deniyor. Allah'ın gönderdiği bir peygamber yaşadığı topluma dini anlatmış. Ancak insanlar o peygamberin ölümünden bir süre sonra Allah'ın gönderdiği o dine kendi inançlarını, kendi düşüncelerini katmışlar. Yani böylece Allah'ın dinini bozmuşlar. İşte bunun üzerine Allah, insanları uyarmak için yeni bir peygamber göndermiştir. Son peygamber, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e kadar bu böyle devam etmiştir. Bugün değiştirilmiş inançları, bir kenara bırakırsak özünde Allah'ın gönderdiği her din aynıdır. Lakin diğerleri değiştirilmiş yani tahrif edilmiş olduğu için bugün hükmü kaldırılmıştır. İnsanlara iyi ve güzel bir hayat yaşamaları için sunulan dinin özü değişince insanlar da mutsuz hale gelmişler ve insanlar Allah'ın dininden yoksun kalmışlardır. Rabbimiz, insanlar gerçeklerden habersiz kalmasın diye yeni peygamberler göndererek iyiliği, güzelliği ve doğruluğu sürekli hatırlatmıştır. Allah indinde yegane din olan dinimiz İslam, insanlar tarafından bozulmamış ve bozulmayacak tek dindir. Bunu nereden öğreniyoruz? Dinimizin ilkelerinin yer aldığı Kur'an-ı Kerim'de. Yüce kitabımız bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Birçok örneğini tarihi araştırmalar ve levhalardan bilimsel açıdan da ispatı yapılmıştır. Peki, kitapları şöyle bir tanımaya çalışalım tekrar edelim. Peygamberler Allah Teala ile bizim aramızda kurulmuş birer köprü demiştik ve her peygamber Allah'ın sözlerini bize ulaştıran bir elçi. Vahiyler aracılığıyla Cebrail Aleyhisselam'dan gelen bilgileri tatbik etmekle görevliler. Allahu Teala bazı peygamberlere kitap Bazılarına birkaç sayfadan oluşan kitapçıklar gönderdi. Bunlara suhuf deniyor. Bugün dünyada Allah'tan geldiğine inanılan dört büyük kitap vardır. Bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Tevrat ve Zebur Yahudilerin i̇ncil Hristiyanların Kur'an-ı ise bizim kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kitaplara inanan insanlara ehli kitap denir. Tevrat Musa Aleyhisselam'a gönderilmiş ve Yahudilerin kutsal kitabı olarak bilinir. Bilinen en eski kutsal kitaptır. Yahudilik hem bir dinin hem bir hem bir ırkın adı diye bilinir. Bunun için Yahudilik sadece Yahudi olanların dinidir. Lakin Musa aleyhisselama gönderilen Tevrat'ın aslı korunamamış ve tahrif edilmiş, değiştirilmiştir. Tevrat adı altında bugün toplanan bilgiler zaman zaman insanlar tarafından değiştirilen sayfalardan ibarettir. Hükmü kalkmıştır. Zebur Davud aleyhisselama gönderilmiş, ve Yahudilerin Tevrat'tan sonraki ikinci kutsal kitabıdır. Bugün bir bölüm olarak Tevrat'ın içinde yer alır. İlk defa ne zaman kitap haline getirildiği bilinmez. Yine Zebur, mezmur adı verilen bölümlerden oluşur ve içinde emir ve yasaklar bulunmaz, şiir şeklinde yazılan öğütler kitabı adı verilir. Zebur'da değiştirilmiş, tahrif edildiği bilinen bir kitaptır ve hükmü kaldırılmıştır. İncil İsa aleyhisselama gönderilmiş ve Hristiyanların kutsal kitabıdır. İsa aleyhisselam hayattayken yazılmamıştır. Hazreti İsa'dan sonra birçok din adamı kendine göre bir İncil yazmış ve bunlar bir araya toplanamamıştır. Herkes, kendi elindeki İncil'i doğru kabul etmiş ve ona inanmıştır. Bu karma karışık durum, tarih boyunca Hristiyanlar arasında inanç karışıklığına sebep olduğu gibi, çoğu zamanda kanlı din savaşlarına yol açtı. Hristiyan din adamları, bu karmaşayı gidermek ve kitap birliğini sağlamak için, İsa aleyhisselamın doğumundan, 325 sene sonra İznik'te büyük bir toplantı düzenledi. Günlerce süren uzun tartışmalardan sonra o kitapların sayısını ancak dörde indirebildiler. İşte bugünkü İncil, o dört kitabın bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Diğer kitaplarda olduğu gibi, tahrif edilmiş, insanlar kendi fikirlerini aktarmış, bir kısım, yazılanları silmişler ve dolayısıyla hükmü kaldırılmıştır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara doğru yolu bulmaları için gönderdiği en son kitap. Ondan sonra başka bir kitap gelmeyecek ve getirdiği tüm ilkeler kıyamete kadar geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'in Diğer kutsal kitaplardan en önemli farkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yazılmasıdır. Ayrıca Peygamberimiz birçok kişiye kendisine gelen ayetleri tek tek ezberletmiştir. Bu köklü gelenek o günden bugüne kadar gelmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Kur'an-ı Kerim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Müslümanların elinde yazılı olarak da bulunuyordu. Oysa Tevrat, Musa aleyhisselamın ölümünden 700 yıl kadar sonra İncil'de İsa aleyhisselamdan en az 150 yıl sonra yazılıp kitap haline getirilmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim sadece belli bir ırka, belli bir millete ve zamana değil, bütün insanlara hitap eder. Yüce Allah, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar bizzat kendisinin koruyacağını bildirmiştir. İşte bu sebeple onun bir harfini bile değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Çünkü o korunmuş bir kitaptır. İnsan, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın çizdiği yoldan sapmadan ilerlediği sürece... O'nun sevgisini kazanır. Allah çok seven ve çok sevilendir. İnsanı ve bütün kainatı sevgisiyle yaratan ve yüreklerimize sevgiyi yerleştirendir. Şöyle bir düşünsek, yerlerin ve göklerin, bildiklerimizin, bilemediklerimizin, her şeyin yaratıcısı, Yüce Rabbimizin sevgisini kazanmaktan daha büyük bir ödül olabilir mi? Allah Teala Peygamber Efendimize ilk ayetlerini Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında vahyetti. Cebrail Aleyhisselam "Oku" ile başlayan ayetleri işte burada getirdi. Peygamberimize vahi 40 yaşındayken geldi. Aylardan Ramazan yani oruç tuttuğumuz aydı. Günlerden de pazartesiydi. 610 yılında gerçekleşen bu olay, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar devam edecekti. Kur'an-ı Kerim'in gelmeye başladığı bu geceye Kadir Gecesi diyoruz. Bu gecede dua ediyor, ibadet ediyor, birbirimizi hayra davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de okunması ibadet olan kitaptır bu ifade vardır Kur'an-ı Kerim hak ile batılı doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü ayırt eder O yüzden bir ismi de Furkan'dır Kur'an-ı Kerim insanlığın yolunu kıyamete kadar aydınlatmaya devam edecektir O yüzden o karanlığı aydınlatan Nur ismi de vardır. Yine bütün ahlaki sorunları tedavi edecek bir şifadır. İnsana, yaratıcısını ve kendini unutturmayacak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın sözü, kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye, ayet diyoruz. Ayetler bazen birkaç harften bazen bir sayfa uzunluğa kadar değişebilmektedir. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize bir defada gelmemiş bölüm bölüm gelmiştir. Bazı ayetler genellikle belli bir olayın ardından gelir ve o olayla ilgili açıklama getirilir. Bu durum 23 yıl kadar devam etti. Alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerin daha iyi kavranıp özümsenmesi için bunun böyle bir hikmeti olduğunu söylerler. Bizler nasıl gün gün büyüyorsak, zaman geçiyorsa, bir ev nasıl tuğla tuğla yükseliyorsa, bir fidan nasıl yavaş yavaş boy atıyorsa, işte Kur'an-ı Kerim'de böyle tamamlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl peygamberlik yaptı. 13 yılını Mekke'de, 10 yılını Medine'de geçirdi. Bunun için Mekke'deyken gelen ayetlere Mekki ayet, Medine'deyken gelen ayetlere de Medeni ayet diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de inen ayetlerinde daha çok iman esasları, ahiretle ilgili meseleler ve ahlak ilkeleri vardır. Medine'de inen ayetlerde ise genellikle aile ile alakalı ve toplumu ilgilendiren mevzular yer alır. Ayetlerden oluşan bölümlere sure diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Surelerde ayetler gibi bazen kısa, bazen uzun olur. Örneğin, Bakara Suresi 48 sayfadır. Kur'an-ı Kerim'de en uzun suredir. Buna karşılık bir satırlık surede vardır. Örneğin, Kevser Suresi bir satırdır. Böylece ayetler sureleri, surelerde Kur'an-ı Kerim'i oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de biri hariç, bütün sureler besmele ile başlar. Onu okumaya besmele ile başladığımız gibi günlük hayatımızda da her işe besmele çekerek başlamalıyız. Besmele, Bismillahirrahmanirrahim ya da kısaca Bismillah demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Bir işe Allah'ın adını anarak başladığımızda, Allah bize yardım eder ve işimizi kolaylaştırır. Yemek yerken, okula giderken, ders çalışırken, yatarken, bir işe başlarken hep besmele çekeriz. Besmele, Müslümanların dilinden hiç eksik olmaz. Dükkanlar besmele ile açılır, yolculuğa besmele ile çıkılır. Besmele, kültürümüzün yine temel sembollerinden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin her birinin bir adı vardır. Sureler bazen adlarını isimlerden alırlar, bazen yıldızlardan alırlar, bazen gökteki varlıklardan. Örneğin İbrahim, Yusuf sureleri gibi bazen Necm, Kamer gibi veya Güneş manasına gelen Şems gibi, bazen Taha, Yasin, Kaf, Nun gibi surelerin başlarındaki ilk kelime ve harflerden, bazen İsra, Mücadele ve hucurat gibi Peygamberimizin hayatındaki olaylardan, bazen İnsan, Nas, Nisa, Meryem gibi doğrudan insanlardan, bazen de cin, münafikun gibi topluluklardan, bazen kıyame, nebe ve tekvir gibi ahiret hayatından, bazen bir örümcekten, Ankebut suresi, bazen bir arıdan, Nahıl suresi veya karıncadan, Neml suresi buralardan isimlerini alır. Besmele, Kur'an-ı Kerim'in anahtarı, Fatiha kapısıdır. Açan anlamına gelir. Bu sure, Kur'an-ı Kerim'in özü olarak bilinir. Fatiha suresinde, övgü ve yüceltilmeye layık tek varlığın, Allah olduğu, sadece O'na ibadet edilip, O'ndan yardım isteneceği anlatılır. Günlük hayatımızda, namaz ve dualarımızda en çok okuduğumuz sure belki de Fatiha'dır. Yaptığımız duaların sonunda yine Fatiha okuruz. Ölen yakınlarımıza dua etmek için onların ruhuna da Fatiha okuruz. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyordu. Fatiha'dan sonra, en çok okuduğumuz suresi İhlas'tır. İhlas, samimi olmak, dinin özüne uygun davranmak anlamındadır. Allah Teala bu surede kendini en özlü biçimde tanıtmaktadır. Bundan dolayı bu sure tevhid inancının özüdür. Şöyle buyrulur. De ki o Allah birdir. Her şey varlığını ona borçludur, ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O ne doğurmuş ne de birisi tarafından doğurulmuştur. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Kur'an-ı Kerim'de en çok okuduğumuz surelerden biri de Yasin'dir. Yasin kelimesinin ey insan anlamına geldiği kabul edilir. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in kalbi diye zikredilir. Müslümanlar arasında en çok okunan surelerdendir. Özellikle cuma geceleri ve kabir ziyaretlerinde okumaya özen gösterilir. Yasin suresinde İslam inancının ana hatları, Allah'ın birliği ve kudretini gösteren deliller, insanın yaratılışı, ölümü, ölümünden sonra dirilişi gibi konular anlatılır. Rahman suresi de çok okunan surelerdendir. Bu sure, Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Rahman kelimesiyle başladığı için bu adı almıştır. Rahman, yarattıklarına merhamet eden anlamına gelir. Bu surede, İslam ahlakının ilkeleri, Allah'ın birliği ve kudretini gösteren delillerle, insanlara verdiği sayısız nimetlerden söz edilir. Güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim, ayet ve surelerin dışında, bir de cüzler şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümleme, Kur'an-ı Kerim'i okurken bize kolaylık sağlar. Kitabımızın başından itibaren her yirmi sayfasına bir cüz denir. Her cüzün başlangıcında sayfanın kenarında bizi bekleyen bir gül resmi bulunur. Bu güllere cüz gülleri denir. Yani bir kişi cüzü okuyup bitirdiğinde yeni cüzde önce bu gülücükle karşılaşır. Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz bulunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan kendisine parça parça vahyedilen ayetleri önce okuma yazma bilen Müslümanlara yazdırıyordu. Kur'an-ı Kerim'i yazan kişilere vahiy katibi denir. Onların görevleri gelen her ayeti düzenli ve hatasız bir şekilde yazmaktı. Peygamberimize gelen her ayet bu kişiler tarafından eksiksiz olarak yazılırdı. Aralarında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali, Sabit Oğlu Zeyt gibi Allah Teala hepsinden razı olsun. Amin birçok kişi bulunuyordu ve Kur'an-ı Kerim işte o zamanlardan bugüne bir harfi bile değiştirilmeden eksiltilmeden gelmiştir. Hafızlık zaten o yüzden meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'i bir baştan diğer başa yani sonuna ezberleyenlere hafız denir. Hafızlık çok değerli bir iştir. Hafızlar, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hafızalarında tuttukları için onlara yürüyen Kur'an denir. Bazılarımız, yürüyen Kur'an yerine yaşayan Kur'an demeyi de tercih edebiliriz. Aslında onlara canlı Kur'an da denir. Bugün neredeyse her mahallede Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen bir hafız vardır. Hafız yoksa bile aşır okumasını bilen birisi elbette bulunur. Aşır, Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir bölümü okumaktır ezbere. Büyüklerimizden biri, hadi bir aşır oku da dinleyelim dediği zaman, anlayalım ki Kur'an-ı Kerim'den bir bölümün ezberden okunmasını istiyorlar öyleyse Kur'an-ı Kerim'den ezberlediğimiz her bölüme de aşır diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Müslümanların başına Hazreti Ebubekir geçti radıyallahu anh. Onun zamanında Hazreti Ömer'in teklifiyle radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim bir kitap haline getirildi. Bu amaçla Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen hafızların şahitliğiyle yazılmış sayfalar tek tek bir araya toplanmış ve buna mushaf denilmiştir. Bu kitap ölünceye kadar Hazreti Ebu Bekir'in yanında kalmıştır. Ondan Hazreti Ömer'e, onun vefatından sonra da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olan Hazreti Hafsa annemize radiyallahu anha, ve ondan da Hz. Osman'a geçmiştir. İşte böyle bir yolculuktan gelir, bugüne ve dünyanın son gününe kadar da hükmü devam edecektir. Kur'an-ı Kerim kitapların en güzelidir. Ondan daha güzel bir kitap yoktur. Sözlerin de en güzelidir. Ondan daha güzel söz yoktur. Biz Müslümanlar elimizden geldiğince güzel okumaya çalışırız. İlk başlarda Kur'an-ı Kerim'de bugünkü gibi yazım işaretleri yoktu. Dinimiz dünyaya yayılıp Müslümanların sayısı gün geçtikçe artınca, yeni Müslüman olan kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenirken bazı zorluklarla karşılaştı. Arap dilini bilmeyen insanlar bu zorlukları aşmak için Kur'an-ı Kerim'e yazım işaretleri koydu. Bunlar okunuşunu daha da kolaylaştırdı. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak da aslında bir sanattı. Güzel sesli bir insanın okuduğu Kur'an-ı Kerim dinleyen herkese etkiler. Elbette hepimiz böyle güzel okuyamayabiliriz. Ama bize düşen yapabildiğimiz kadar doğru ve güzel okumaya çalışmaktır. Artık bugün, 10 gün, 15 gün içerisinde bir insan kolaylıkla Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmektedir. Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan önce abdest almak, Sonra Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deriz. Kur'an-ı Kerim'i sakin bir şekilde tane tane okudukça güzelleşiriz. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece Mekke'deki evinin avlusunda o güzel sesiyle Kur'an okurdu. Öyle ki İnanmayan Mekkeliler bile geceleyin gizlice Kur'an-ı Kerim dinlemeye gelirlerdi. Yine bir gece Mekke'nin ileri gelenlerinden üç kişi gizlice peygamberimizi dinlemek için geldiler. Sonra evlerine dönerken yolda karşılaştılar. Bir türlü birbirlerine Kur'an-ı Kerim dinlemekten geldiklerini söyleyemediler. Ancak gerçeği hepsi anlamıştı hem Kur'an-ı Kerim'i inkâr et, hem de gizlice onu dinlemeye gel. Olacak iş değildi. Bir duyan olursa onları nasıl açıklayacaklardı olanları? Bir gören olur. Sakın bir daha Kur'an-ı Kerim dinlemeye gelmeyelim, diye birbirlerine söz verdiler. Ancak ertesi gece yine dayanamadılar ve gizlice Kur'an-ı Kerim dinlemeye gittiler. Kur'an-ı Kerim inkâr edenleri bile işte böylesine derinden etkiliyordu. Kur'an-ı Kerim, herkesin anlayabileceği bir kitaptır. Okuması kolay, okumasını öğrenmesi kolay ve anlaması kolaydır. Kitabımız, bize söyleyeceğini açık ve anlaşılır bir şekilde söyler. Kur'an-ı Kerim'in en temel özelliği, okunması ve ezberlemesinin kolay olmasıdır. Dünyada, bu özelliğe sahip ikinci bir kitap yoktur. Kur'an-ı Kerim, bazen bize anlatmak istediklerini daha iyi kavramamızı sağlamak için bazı hikayeler anlatır. Bunlar, kıssadan hisse almak misali, biz insanlara verilen en önemli öğüt ve açıklayıcı bilgilerdir. Bazen de ayetleri anlamakta zorluk çekiyor olabiliriz. Genellikle bu tür ayetlerde birçok edebi sanat kullanılmıştır. Bu sanatları bilmeyenlere bazı ayetler anlaşılmaz gibi gelebilir. İşte o zaman da tefsir kitaplarına bakmak gerekir. Tefsir kitapları bizlere Kur'an-ı Kerim'i açıklayan kitaplardır. Yani şu ayet ne zaman indi? Neden bahsediyor, İçinden hangi sonuç çıkarılabilir bunları tefsirden öğreniriz. O yüzden bugün gibi ben Kur'an'ı şöyle anlıyorum, bana göre böyle demektense tefsir kitaplarından okumakta fayda vardır. Bir de meal var bildiğiniz gibi meal, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir dile çevrilmesi. Örneğin, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali diyoruz Türkçe olduğuna veya İngilizcesi İngilizce mealidir. Lakin, ayetlerin ne dediğini daha iyi anlamak, iyice kavramak için başvurmamız gereken kitaplar mealler değildir, tefsirlerdir. Sadece Türkçe karşılığını öğrenmek istiyorsanız, o zaman meal, başvurulacak bir tercihtir. Örneğin, her gün namaz kılarken okuduğumuz Fatiha suresinde geçen Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesinin Türkçesini öğrenmek istediğimizde mealden bu öğrenilebilir. Okuruz ki, her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Evet, bu anlamdadır. Lakin, bu ayetin daha ayrıntılı ve geniş bir açıklamasını merak ettiğimiz zaman, tefsire yönelmekte fayda vardır. İşte böyle. Kur'an-ı Kerim, insanları en doğru ve en güzel olana davet eder. Onun çağrısına kulak verenler, haksızlıkların, zulümlerin, insan onuruyla bağdaşmayan, Onca tutum ve davranışın karanlık dünyasından İslam'ın sonsuz aydınlığına kavuşurlar. Onun yol göstericiliğinde insanlar, zayıfların, yetimlerin, kimsesizlerin koruyucusu olurlar. Benciller, cimriler ancak onun rehberliğinde o kötü huylarından kurtulurlar. Kur'an-ı Kerim'in ilkelerini benimsemiş Müslümanlar, Komşuluk haklarına da uyarlar. İnsanlar onun yol göstericiliğinde helal kazanç peşinde koşar, harama, yalana, dolana bulaşmaz. Yalanın yerini doğruluk, iki yüzlülüğün yerini samimiyet, kendini beğenmişlik ve böbürlenmenin yerini alçak gönüllülük alır. Kur'an'ı Kerim insanlara kötülüklerden arınmayı öğretir, paylaşmayı öğretir, barışı öğretir, medeniyeti öğretir, kardeşliği öğretir. Kur'an-ı Kerim'in ana konusu Allah Teala ve insan. Allah'ı, insanı, varlıkları ve dini görevlerimize bildirir bize. Allah'a, Celle Celaluhu, kendimize, anne ve babamıza, ailemize, diğer canlılara ve çevremize nasıl davranmamız lazım? Kavramlar nelerdir bize yol gösterir. Kur'an-ı Kerim'de iman esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri yanında yememizden içmemize, evliliğimizden ekonomik ve sosyal ilişkilerimize kadar yani toplumla, insanla ilgili her şeyi bulabiliriz. Ayrıca peygamberlerin kıssaları ve geçmiş toplumların yaşadığı bazı olaylar anlatılır, insanların bunlardan ibret ve ders alması istenir. Nuh aleyhisselamın gemisi, İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması, ateşin onu yakmıyor olması, Yusuf Aleyhisselam'ın Kenan ülkesinde hayatına devam ederken kuyuya atılması, zindandaki hayatı ve yüksek derecelere yerlere gelmesiyle devam eden o ibretlik hayatı. Musa Aleyhisselam'ın o bebekliği, annesinin onu suya bırakması, Firavun'un sarayında yetişiyor olması... Davud Aleyhisselam'ın bir demir ustası olması ve dünya tarihinde ilk demir ustası olması. Kuşlarla konuşan Süleyman Aleyhisselam, bebekken konuşan İsa Aleyhisselam. Yani Kur'an bizler için sadece o dönemde yaşayan kişiler değil, şu zaman içinde, büyük öğütler barındırıyor ve Kur'an-ı Kerim bize son peygamber olan peygamberimizin aleyhisselatu vesselam bizim için en büyük örnek ve ardından gidilmesi gereken tek seçenek olduğunu da anlatıyor. İnşallah kitaplara iman ve kitabımız Kur'an-ı Kerim ile aktardığımız bilgilerin nihayetindeyiz. Bir sonraki bölümde peygamberlere imanı hatırlamaya çalışacağız inşallah. Allahu Teala'dan niyazımız dilimizin bağını çözmesi, okuduklarımızdan istifade edebilmek ve doğru olan neyse onları doğru olarak bilmek, yönelmek, yanlış olan neyse onu bilmek ve ondan uzaklaşmaktır. Sürçülisan ettik. Affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Velhamdülillah.